Oh Çıkkası Kainat, bugün 21 Haziran Salı, yıl 2016, ay 6, gün 173, Hızır 7047 1437 hicri Ramazan 16, 1432 Rumi Haziran 8, İstanbul için iftar vakti 2048 Gün dönümü ve fırtınası Yaz faslının başlangıcı Güneşin seretan yani yengeç burcuna girmesi Günün tarihi 979 yıl önce bugün 21 Haziran 1037'de yüzü aşkın kıymetli eseri olan büyük tıp bilgini ve filozofu i̇bn Sina vefat etmişti. i̇bn Sina hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede çığır açmış, müzik hakkında da geniş eserler vermiştir. 36 yıl önce bugün 21 Haziran 1980'de şair Ahmet Muhip Dranas vefat etmişti. Günün şiiri Köpük Oyun bitti ve her şey yerini buldu. Akşamla ebedi kızlar anne oldu. Aynalara bakma, aynalar fenalık. Denizi sonsuz olanı düşün artık. Bir gün beni hatırlayabilirsin ancak, Güzelsem soyabilirsin çıplak. Oradayım ben hep, orada, derinde. Gemilerin ihtiyar köpüklerinde. Ahmet Muhibdır Dranas.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 Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madıcan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Peşua Nefasta, Hain Peşua adlı bir parçayla girdik. Roberto Ju, Roberto Passos Ju Moreira diye okunuyor. Bir ders çalıştım. Rasa Humana albümünden yani insan ırkı adlı albümden, Brezilya'nın yetiştirdiği önemli müzisyenlerden Roberto Gio'nun parçasıyla açılışımızı yaptık. Hain Pechoa adlı parçayı da neden çaldık? Pechoa nefası da onu da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım.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 Pechoa'nın personaları yani kişileri Bir taneydi, bir sürüydü, hepsiydi, hiçbirisiydi Hüzünlü bürokrat, saatin tutsağı Asla göndermediği aşk mektuplarının yalnız yazarı Fernando Pechoa'nın içinde bir akıl hastanesi vardı Orada kalanların adlarını, doğum tarihlerini Hatta doğdukları saatleri, burçlarını, kilolarını ve boylarını bilebiliyoruz Ve ayrıca eserlerini de Zira onların hepsi şairdi. Alberto Caeiro. Pagan, metafizikle ve yaşamı kavramlara indirgeyen diğer entelektüel akrobatlıklarla dalga geçiyor ve patlamaları yazıyordu. Ricardo Reis. Monarşi yanlısı, helenist, birçok kez doğan ve değişik burçları olan klasik kültürün çocuğu. Yapıları yazıyordu. Alvaro de Campoş. Glasgow'da mühendis çıktı, avantgard, bitmek tükenmek bilmez bir tü öğrenme tutkusu ve yaşamaktan yorulma korkusu vardı. Duyguları yazıyordu. Bernardo Suarez, paradoks üstadı, nesir şairi, zorla bir kütüphanenin yardımcısı yapıldığını anlatan alim, çelişkileri yazıyordu. Ve Antonio Mora, psikiyatr ve deli, kaska işe kapatıldı, uykusuzlukları ...ve delilikleri yazıyordu. Peşova da yazıyordu. Onlar uyurken. Aynalar Eduardo Galeano ...çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte... Ufak bir malumat vuruşluk yapabilir miyim? Tamam. Ee, Şöyle... Pesuha'nın galiba bütün kitapları çevrildi Türkçe'ye can yayınları tarafından. Bunların içerisinde en kült olanı Huzursuzluğun kitabı vardır. Aynı zamanda Anarşist Banker, Şeytanın Saati de e, ufak bir kitap olsa da ufak bir yayın olsa da Türkçe'ye kazandırıldı. Ve en son olarak da Uzaklıklar ve Eski Denizler kazandırıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında bir de Pesua'nın biraz önce aktardığınız karakterlerle beraber vedalaşmasını, hasta yatağında vedalaşmasını evet. anlatan bir kitap daha vardı. Antonio Tabucci'nin, Fernando Pesua'nın son üç günü diye. E, ufak bir cep kitabı bu. Burada da Pesua, Aslı yatağındayken bu karakterler gelip teker teker onlarla vedalaşıp helallik istiyorlar. Pessoa helal edip ardından ebedi sessizliğe doğru yola çıkıyor. Evet bunları herhalde Eduardo Galeano bunlara yetişememiştir zaten. Muhtemelen. Evet. Çok önemli bir kişilik be şu. Ve kendi içindeki kişilikler. Evet tarihte bugün 1864'te bugün Yeni Zelanda'da toprak savaşları olmuş ve Tauranga Seferi sona ermiş Britanya güçleri. Gatepa e, denen yerde 1864'te 29 Nisan'da büyük bir ilgiye uğramışlar. 31 kişi kaybetmişler ve 80 yaralı. Bu arada Maorilere karşı savaşıyorlar. Evet. Fakat ondan sonra orduları e, Terraranga Savaşı'nda yenmişler. 80'den fazla Maoriyi. Komutanları Rawiri Puhirakey'i de öldürerek ya da ölümcül şekilde yaralayarak bitirmişler. 1854'te de ilk Victoria nişanı Oland adalarında Bomarsund'un bombalamasıyla e, şey geçmiş. E, bir ödül verilmiş yani Oland adalarına. Çok uzakta tropik bir yer gibi geliyor ismi. Evet İsveççesi Oland, İsveççesi mi? Fincesi Ahvenanma. İsveç'te yani Finlandiya'nın bir bölümü... ...bir yarım adanın takım adanın... ...girişinde yer alıyor... ...Baltık denizinde... ...Otonom, Özerk... ...askersizleştirilmiş... ...ve... ...Finlandiya'daki tek... E, ...İsveççe konuşulan yer... ...sadece İsveççe konuşuluyor. Kraliçe bunun için mi ödül vermiş... Evet. Şey, Finlandiya'da İsviççe, İsveççe konuşan tek yeri bombalandığı için mi ödül vermiş? Hı hı. Neler olmuş yahu? Evet, dünya böyle. Hoş bir yer. 1942'de bugünse, ikinci dünya savaşında Tobruk, İtalyan ve Alman kuvvetlerine düşmüş. Evet. İşgaline. Zenginlik diyordunuz, alın size. Zenginlikle alakalı bir haber. Adolf Hitler'in ceketine tam bilgisaydı. E, 600.000 Euro saymışlar. Hitler'e ait çok sayıda eşyayı adı bizi tutulan bir kişi 600.000 Euro vererek satın almış. Başka şeyler de var. Yalnız Hitler'in değil, Nazi liderlerinin hepsinin. Göring'in donları. Nazi subayı Göring'in Geniş geniş. Hitler'in eşeği ve Brown'ın elbiseleri. John K. Let Mayrait koleksiyonunda bulunan 169 parça Nazi eşyası yaklaşık 900 bin euroya alıcı bulmuş. Göring'in pilot saati, zehir kutusu 26 bin avro. Hmm, şapkası 3.400 avro. İç çamaşırı 3.000 avro. Ona sarılıp yatıyorsun, kirli iç camaşırına ve rüya görüyorsun, Nazi rüyaları görüyor değil mi satın adam? Fetic farklı bir şey. Kim kim bu gizemli kişi? bir gazetesinden beri bilmiyoruz. 600 bin avro bastırıp almış. ...Hitlere ve diğer nazilere ait. Donları. Donları almış. Batılı bir Bir köpek zengindir. vergisi makbuzu da varmış bir tane. Köpek vergisi? Mi? Evet, 1929 tarih. O kaç para etmiş? 3300 abi. Burada en şanslısı Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri aslında... ...ilk defa Hitler'in bankırını basıp içeridekileri yağmalacak kadar... ...önce gelebilme fırsatını bulan onlardı. Aile albümlerinden ne kadar her şeyi yağmalayıp ülkelerine götürdükten sonra işte torunları böyle dokuz bin avroya falan satıyorlar. Köpek belgesini falan satıyorlar. İşte torunun düşünen dede de böyle olur. Evet. Kuşak Savaşta barası. Savaştaki ganimeti böyle toplar. <gülüyor> evet şey ne, ne diyecektim? Gri renkli üniforma ceketi en fazlaymış ama Fransa'da giymiş 1940'ta dokuz füre 275 bin avro. Yani yaklaşık 905 bin liranın üstünde biraz. Pantolon o kadar almamış. Mesela ceket, üniforma daha iyi tabii. Köpek vergisi de fena değil aslında. En önemlilerinden biri de kafar öntgeni. Kafar öntgeni mi? Evet. O ne kadar fiyat şey 21 bin avro. Yani... Bir araba alınır ondan güzel mi olsun? Şey Dizel. Onu hemen şeyle karşılaştırma imkanı da bulabiliriz şimdi. Neyle efendim? Türk kafası. Ağri ırk kafası Hitler'inkiyle. Türklerin de ağri ırk olduğuna dair kafatası incelemelerini açabiliriz. Bu adamın mezarı yok değil mi? Hitler'in? Evet. Mi? Yok. Hiçbir yerden nerede olduğu belli olmayan, belli edecek bir iz bırakmamış mı? DNA'sı vesairesi. Bar barınakta bulundu işte. Kim tarafından bulundu? Sovyetler Birliği tarafından mı? Evet. giren onlardı çünkü. Galiba. Bunker. Neyse bunlar batılı zenginlerdi. Türkiye'li zenginlerin derdi ise farklı. Türkiye'nin en zenginlerinden biri dün e, bir tuvalete girmek istemiş Levent'te. E, ardından cebinden 200 liraya çıkarıp tuvaleti temizleyen işleten kişiye vermiş. İstanbul'un tam ortasında, gökdelenlerin dibinde. Zaten oradaki büyük bir kebapçının işletmecisiymiş bu kişilerde. İki kişiler. Ben öyle okudum haberde. E, ardından kişide ilk önce bedava geçmek istemiş param yok diye. Ya bozuk param yok diye. Ardından ısrar edince de 200 lirayı vermiş. Tuvaleti temizleyen kişiye ve oradaki parayı toplayan kişiye. Bu kişi de parayı bozmaya çalışırken 1 lirayı için 200 lira mı bozulur şeklinde ne biçim insansın diyerek Bozduğuna bozulmuş yani. Bozduğuna bozulmuş ve silahını cebinden çıkarıp kafasından vurmuş. Kafasından vurmuş. Evet. E, İstanbul'un tam ortasında hemen. Bunda ünlü kebap şirketinin sahipleri. Adı ne? Hangi kebap şirketinin adını mı? Evet. Haberin içerisinde yazmıyor. Nasıl yazmıyor? Ya buldunuz mu? Yeterince takip etmiyorsun. Acar muhabirlik bana düştü gene işte. bu buyurun Pelican siz söyleyin. Oldu. Ünlü kebapçı Şirvan'ın sahibi Selahattin İnci. Heh, tamam işte. 1 liralık tuvalet parası için çıkan tartışmada Fırat Karabili tabancayla vurdu, öldürdü. Katiller yazmışlar şeyin önüne. Öyle de fotoğraflar çıktı. Bu ee, restoran zincirleyen çeşitli yerlerinde katiller diye yazıyordu. Bunu adını kim veriyor? İnsanlar boyukat ediyorlar. Akşam mesesi veriyor. Ben akşamda. Avca veriyor. Evet. Hı kebapçı biraz karabil dini bütün bir şeysin. Karısıyla da yapılmış bir mülakat var Hürriyet'in mülakatı var. Kebapçı mı dini bütün yoksa tuvaleti temizleyen kişi mi müteyyittin? Onun fotoğraflarını gördünüz mü? Tuvaleti temizleyen kişi hayır ben onu diyorum. Ha, onu tuvaleti diyorsun, temizleyen şey mütedeyyin bir kişi ve işte karısı da anlatıyor şeyden çıktık namazı kıldık seccadeyi de aldık kapı çalındı diyor gidip bakayım birisinin ihtiyacı vardır diyor bitişikteki e, restoran hiç ihtiyacı olmayamış çok tuhaf bir hikaye yani evet. restoranın e, işletmesi ünlü hemen bitişikten gelip şu şekilde aktarılacak. Olay. Olay günü caminin hemen yanında bulunan ünlü kebap zinciri Akşam Gazetesi'ne söylediği şekliyle Şirvan Kebapları'nın sahiplerinden S.İ. ya da Ş.İ. Ş.İ. açıklanıyor sabahta. Tuvaleti kullanan akşamda akşam pardon. Tuvaleti kullanmış Camit'in İncisi. Selahattin İncisi İnci. Akşam Gazetesi'ne açıklanıyor. Tuvaleti kullanmış. Tuvaleti kullanan S.İ. 1 liralık ücreti ödemeden çıkmak üzereyken karavil kendisinden ücret için seslenmiş. Kendisine ücret için seslenmiş. iyi de Yanımda bozuk para yok demiş. Kare ise buradan aldığım birer lira ile ailemin geçimini sağlıyorum demiş. İki çocuk babası aynı zamanda bu kişi. Birisi altı ay. Birisi 6 aylık. Ve orada yaşıyorlar. Müftülük bir oda vermiş ve orada orayı hem temizleyip hem de oranın içerisinde yaşıyorlar. Ee, senden almazsam, ondan almazsam nasıl geçineceğim ben diye soruyor. İki arasında tartışma yaşanıyor ee, ve bu i kare bile 200 lira veriyor. İnce. İnce tamam İnci diyelim. İnci Karavili 200 lira ya veriyor. Bayran imzalı haberini okuyorum da onun için kolay Anladım. rahatlıkla akşam gazetesinden izleyebiliriz. Başka hiçbir şey izlemek mümkün değil akşam gazetesinde. Şimdi birazdan geçeceğiz ona. Ama vermişler bu haberi. Ama düşün. bu haberi ismiyle cismiyle vermişler. İnci Karavili 200 lira veriyor. Karavili parayı bozmak üzereyken nasıl bir insansın sen 1 lira için 200 lira mı bozulur diye ediyor. Ardından silahını çekip bu kişiyi kafasından vuruyor. Evet. Sonradan da bir şey iddiası da var. Ee, başkasının üzerine e, atmaya çalıştı üzerine filan diye bir şey var. Ee, serbest bırakılmış o. ikinci kişi kendisi tutuklanmış. Ama parası hem, olduğu için çıkabilir. Karabil hemen üst katta bulunan eşine seslenerek Didem silahla üzerime geliyor. Hemen polise haber ver demiş. Karabil'in eşi Didem tamam. Karabil'de. Ben tam polis aradım. telefona çıkken namlunun çekildiğini duydum ve aradan 10 saniye geçmeden kurşun sesi geldi. O an eşimi başımdan vurmuş. Ondan Aşağı indiğim eş, eşim kanlar içindeydi. Yıllarca buranın çilesini çektik. Buradan geçiniyorduk. 8 aylık çocuğum var. Hayatımızı yaktılar diye konuşmuş. Evet. Tetiği çeken kişi ve kardeşini gözaltına almış polis. Türkiye'nin zenginleri. En zenginlerinden bir tane sonra Kardeşi sonradan mu? serbest bırakılmış. Onu da diyorum işte. 1 lira için ya şöyle bir olay söz konusu değil mi? Türkiye'nin en zenginlerinden birisi bir lira için bir tuvaleti temizleyen, tuvalet görevlisini öldürdü. Evet. Böyle bir dünya söz konusu. Ondan bir gün önce de trans seks işçileri sokakta gaz bombalarıyla, plastik mermilerle dövülürken, polis tarafından saldırıya uğrarken ...Türkiye'nin en zengin transı Cumhurbaşkanı ile beraber iftar masasında orucunu açıyordu. Sanırım bazı şeyde, Bülent Ersoy... Hmm. Sanırım bazı şeylerin sadece kültürel değil, mütehiddin olmakla değil, mütedeyyin olmakla alakası yok da doğrudan sınıfla alakası olsa gerek. Ha şunu bileydin. Ekonomiyle biraz alakası olsa gerek. Şimdi başka haberler de verelim. Bu olayı tamamlayalım aslında. Çok önemli birkaç olay var. Bir kere ifade özgürlüğüne destek için özgür gündemle dayanışma kampanyasına katılan... Üç kişiye tutuklama kararı çıktı. Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur, Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı. Bu büyük bir hukuk skandali olarak nitelendiriliyor. Etraflıca bir şey gireceğiz. Müthiş yankıları da oldu. Tutuklama kararına Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve IPI denen Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nden büyük tepki geldi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü de antiterör yasaları bağımsız gazeteciliği baskılamak amacıyla kötüye kullanıyor şeklinde açıklama yapıldı. Hemen arkasından Hürriyet'in New York temsilcisi Canik Ligil'e... Razi Canikli ile hava alanında gözaltına alındığı haberi var. Gece akşam saatlerinde henüz orada kalmakta olduğu yani son haber buydu bakabildiğim kadarıyla benim. O da e, Rıza e, Zarraf Zarabla e, Zera Reza Zarab ya da Rıza Sarraf'la ilgili mail attığı içinmiş. Kime mail atmış efendim? arkadaşlarını bilmiyorum kime. Hürriyet Gazetesi'nin New York temsilcisi Razi Canikligil sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı diye inanılmaz bir haber daha var. Amerika'da halen devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nde Reza Zarrab davası ile ilgili haberleri takip ediyordu. Sorgusu da havalimanında yapılacağı öğrenilmiş. Bu da yenilik değil mi? E, Hürriyet Gazetesi kendi yazarını korudu mu peki? Bir manşete çıkarması lazım değil mi? Var mı Hürriyet'in manşetinde? haberlerinde bakayım. İnternet sitesinde çok ufak bir şekilde Hürriyet New York temsilcisi gözaltına alındı diye ufacık bir haber var. Arayıp bulursanız ilginizi çekerse. Hayır yok. İlk sayfada göstermemişler. Hayır. Amiral gemisinin kaptanı uyuyor galiba. Ya da gemi derin, fareler basmış. Derin uykuda. Tabanında delik var. Batıyor, batıyor abilerim ablalarım şu elimde görmekte görmüş olduğunuz amiral gemisi koskocaman amiral gemisi bile kendi muhabirini kendi temsilcisini gazetesi Hı. üzerinden savunamıyorsa artık trajik trajik evet hakikaten trajikomik e evet, yani seçimlere yaklaştığı zaman her şey düzelecek ama merak neyse, etmeyin. Ben yani. de aynı fikirdeyim. Her an her şey düzelecek. Ah, Ahmet Aykan'ı takip edin anlarsınız zaten. Bunu döneceğiz. Şimdi bu şeyden bahsettin ya, e, yani özgür gündemli dayanışma kampanyasına katılan 3 uluslararası isim Erol Önder oldu mesela. E, çok birçok sınır tanımayan gazeteciler de dahil pek çok şeyin temsilcisi e, gayet ...acayip bir şey yani... ...İnsan Hakları Derneği ve... E, ...Genel Başkanı... ...Öztürk, Türkdoğan... ...Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu... ...Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş... ...ve pek çok kişi... ...Türkiye'deki yargının... ...nasıl siyasal iktidarın hegeme... ...oyasına girdiğini gösterdi diyorlar... E, ...ve e, Can Dündar da... ...madem dayanışma suç... ...yarın özgür gündeme nöbete gidiyorum... ...diyor gün cesaret ve dayanışma günü diye belirtmiş vicdanından bir sınır çizgisinin bu tarafında olanlar cesaretle birlikte durup birlikte durup kendi yaşam biçimini savunamazsa çok uzun süreliğine kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız diye de yazısı var Can Dündar'ın cesurca bir çıkış yapmış Twitter'dan özgür gündeme nöbetçi yayın yönetmeni olma görevini yarın üstleneceğini duyurmuş madem dayanışma suç madem fikir kelepçeleniyor Gün birlik günüdür yarın özgür gündeme nöbete gidiyorum. Suça ortak olmaya dayanışmaya diyor. Evet umalım ama ya da rica edelim bundan sonra basın özgürlüğüyle alakalı açıklama yapıldığı zaman e, şey denilmez. Bu gazeteciler gazetecilik faaliyetiyle alakalı gözaltında ya da tutuklanmış değiller diye çeşitli şekillerde açıklama yapılıyor. Ya, Bülent Arınçlar da dahil olmak üzere geçmişimizde yakın geçmişimizde. Bundan sonra hiç değilse bu şeylere tatavaya gelmeyiz. Ee, ve bundan ötürü de çıkacak olan haberleri okumak zorunda kalmayız diye düşünüyorum. Ortada Hiç ampul emin gibi olma. duruyor Hiç. gazetecilik faaliyetlerinden ötürü insanlar tutuklandılar. Başka ne olabilir? Hiç belli olmaz. Ee, yani sınır tanımayan gazetecilerin e, Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu <gülüyor> tutuklandı. Önderoğlu'na koşulsuz destek sunuyor ve hakkındaki tüm suçlamaların derhal düşürülmesini istiyor reporter San Frontier. E, Purlar liberté, de la Pres yazıyor zaten altında basının özgürlüğü için. ya yani Sınır tanımayan gazeteciler e, bir anetten okuyoruz. Özgür gündemle dayanışma kampanyasına katıldığı için tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Erol Önderoğlu ile dayanışma açıklaması Çok o, ilginç bir şey. E, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Şebnem cancının serbest bırakılması için açıklama yapıyor daha bu tutuklama kararından önce tutuklama girişiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye soruyor 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü başlatılan kampanyanın 27. gününde 29 Mayıs günü Özgür Gündem'in bir günlüğüne yayın yönetmenliğini yapmıştı bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz diyorlar yani sadece ülke için değil, tüm dünya için hayatını işkencenin önlenmesi ve insan haklarının son bulmasına adayan sevgili başkanımız Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'yı tutuklama girişiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye soruyorlar. Derhal sona erdirilmesi isteniyor. Gazeteci örgütlerinden nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin tutuklanmasına büyük tepki var. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Basın İş... Ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenlerinden Erol Önderoğlu, Şebnem Kurufincancı ve Ahmet Nesin'in tutuklanmalarına tepki gösteriyor. Dayanışmanın suç sayılması da yenilik olarak çıkıyor. Avukat Veysel Ok da çok önemli bir noktanın altını çizmiş. Tutuklama kararını artı habere bağlanarak İMC'den değerlendirmiş. Önderoğlu'nun avukatı Veysel Ok diyor ki Türkiye'de hukuki mantık bulmak çok zor artık kararlarda bu mahkeme kararının da hukukta bir karşılığı yok bu gazetecilerin derhal serbest bırakılması lazım diyor ve gazetecilerin hepsi kelepçelendi Bunlar hepsi evet. tanıdığımız insanlar ve bunların fotoğrafları çekildi Evet gizli bir mesaj taşıdığını belirtiyor Veysel Ok kanunda kişinin kaçma şüphesi yoksa kelepçe takmak bir zorunluluk değildir bu takdiri bir durumdur. Takdire kalmış bir durumdur. Polisler orada aslında bir mesaj vermek istediler. Erol Bey'i tutuklayarak Önderoğlu'nu aslında gazetecileri tutuklamakta sınır tanımayacaklarını ima ettiler diyor. Şebnem Hanım'ı tutuklayarak Cizre'de Diyarbakır'da insan hakları mücadelesi verenlere mesaj verdiler. Bu anlamda o kelepçenin sembolik gizli bir anlamı olduğunu düşünüyorum diye konuşuyor. Bu arada bir başka şey var. Gazeteci fotoğrafçı Mürsel Çoban Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alındı. Uluslararası haber ajanslarında freelance yani serbest çalışan olarak haber ve fotoğraf geçen gazeteci Mürsel Çoban Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alındığı haberi de var. t 4'ten bu da. İlçede gezdiği sırada polislerce durduruluyor. Hakkında açılan, açılan bir dava var diyorlar. Belki de hakkında demişlerdir. Sizi bizde konuştuklarını ben uydurdum. Şimdi bir dava kapsamında ifade vermesi gerektiği belirtilmiş. Önce Sur Çarşı Karakoluna götürülmüş. Burada bir süre tutulmuş. Daha sonra da terörle mücadele şube müdürlüğüne götürülmüş. Yani gazetecilik faaliyetini yürütmekte olan insanlar dün Türkiye'de. Muazzam bir baskı altına alındılar. Kurumlar da aynı şekilde basın özgürlüğüne bir darbe davadır vuruldu diye yazıyor ha, Samanyolu Haberi'nin internet sitesinde. TürkSat e, çeşitli gerekçelerde keyfi olarak nitelendiriliyor. Burada Can Erzincan TV'nin yayınlarını 30 gün içerisinde son veriyormuş. TürkSat'ın verilmemiş cezalardan harekete işlem yapması da verilmemiş cezalardan hareketle işlem yapması da dikkat çekmiş. Son ekran kapanıyor diye, e, karartılıyor diye çeşitli e, iddialı bir deme atmışlar ama böyle bir durum söz konusuymuş. Sözleşme hukuksuzca tek taraflı feshedildi deniliyor. Rütük böyle bir yazıdan haberimiz bile yok deniliyormuş. Vermemiş evet, yani, cezadan işlemler varmış. Kapatılıyor. Evet, Düpedüz karartma kararının arkasından hile, yalan ve tehdit dolu hukuksuzluk çıktı diye vermiş bugün de. Özgür Düşünce Gazetesi de onu. Yani kapatılmaktan daha ziyade Türk Saat'tan çıkarılıyor. Evet. Türk Saat'te olmayan birçok televizyon programı var ve televizyon kanalı da var ayakta durmaya çalışan Tek değil, onu tekrardan hatırlatalım. Evet. Belki dayanışma ile beraber çok da, da, çok olabilir ama tek değil. Evet, yani hukuksuz işlemlere rağmen TürkSat, Can Erzincan TV'yi karartmak için skandal bir karara e, imza attı diyor Can Acar'ın imzaladığı haberi özgür Düşüncede ve e, kanala gönderilen yazı şöyleymiş: Ya Can Erzincan'ı kendiniz kapatın ya da 30 gün sonra uydudan çıkarılacaksınız diyorlar. Yani okullarda verilen cezaları da hatırlatmıyor değil ama bu daha ağır bir durum. Ya kendin yanlışını düzelt, kendi elini al şu cetveli, vur derdi e, öğretmen. Öyle mi? Hmm. Hmm. Siz... Adını vermeyeyim öğretmenin. Anladım. Ya sen kendi elinde vur yoksa ben çok acıtırım belki diye. Be belki öğretmenlerimiz, şey Gaddar öğretmenlerimiz öyle yapar. Esat usulü ya da Işit usulü olan hali var bunun. Kar karşınıza bir tane arkadaşınızı getiriyorlar. Hadi birbirinize vurun diyorlar. Ondan evet. sonra o şiddetle vuruyorsunuz. Vurmazsanız daha fazla dayak yiyorsunuz, daha şiddetli oluyorsunuz. Çok güzel Bunu evet. kardeşe kardeşe yaptıran askerler ya da bu teröristlerin olduğu videolarda var. Evet. ÖŞİD... Kardeşe kardeşe öldürenlerden ne beklenirsiniz ki tokat atmak onun yanında ne ki? Üşşidin Türkiye'deki ilk kanlı eyleminde yarguda niyedeki mahkemeden ne karar çıkmış biliyor musun? 3 kişiyi öldüren IŞİD üyelerine kamu görevlilerini kasten öldürmekten ceza vermiş. Terör örgütünden değil yani. Yani o konu detaylarına bir bakmak lazım. Yani bu kadar basit geçilebilecek bir olay değil ama bu basın özgürlüğüyle alakalı, Gerekçe basın saldırılarıyla alakalı başka haberler de var. Evet hepsini konuşmaya çok yoğun şeyimiz var. Çok ufak bir şey söyleyeyim. Gündemimiz Hücret Gazetesi'nin Ankara matbaasına ilişkin açılan davada mahkeme 10 sanığın beratine karar vermiş. Amiral gemisinin Deposuna galiba baskın yapmışlar. Mahkeme gazete binasına taş attığını itiraf eden O.A. isimli bir sana önce bir yıl hapis cezası vermiş. Daha sonra iyi hal indirimi yani, uygulayarak hapis cezasını paraya çevirmiş efendim. Evet hürriyet matbaasına saldıranlar beraat etmiş. Yazıyor mu bu gazetede? Efendim? Bu gazetelerini Hürriyet'te yazıyor mu? Yazıyor ama küçük bir köşede. Olsun. Ta, tam hemen Olay olduğu altında, zaman tam sayfa vermişlerdi. Yayın nöbetine 3 tutuklamanın hemen altında vermiş Hürriyet gazetesi. Sarraf gibi. mı o? Sarraf da var. Hı. Rıza Sarraf'ın fotoğrafı vardı. Var ama şey kendisi yok. Yok mu? Yani şeyin kendisi yok. Haberi. Hürriyet gazetesinden haberini. Ama yayın nöbetine 3 tutuk tutuklama haberini amiral gemisi küçük bir haber olarak vermiş. Öte yandan bu, bu Türkiye'de medyanın artık tamamen yani sınır tanımayan bir şekilde bastırılmasının haberlerini göremiyoruz sabahta yok akşamda yok efendim bakayım var mı yok 9 saat önce Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olan bir havadis yani internet sitesine çıkan bir havadis bir haber ee, neden Hürriyet Gazetesi'nin matbaasında yetiştirilemeyecek kadar önemsiz olsun ki, ne, geç olsun ki daha doğrusu? Kendi gazetecinin temsilcilerinden bir tanesi gözaltına alınıyor ve ne olacağı belli değil. Hürriyet Gazetesi'nin bunun manşete taşıyamıyor. Muhtemelen verecekleri gerekçelerde geç geldi haber elimize deniliyor ama 9 saat yani. Hür Hürriyet, Hürriyet Gazetesi kendisine ait koskocaman matbaaları var. Hürriyet şeyiyle iftihar eder her zaman. En son gelişme. En, en son gelişme daima yer alır. Bütün diğer gazeteleri atlatırdı. Bir zamanlar öyleydi. Artık işte. Star gazetesine bakıyorum son olarak yok. Demek ki yok. Bu yani Star okur akşam sabah yeni şapak Star okuruysanız Türkiye'deki bu. Tutuklanan gazetecileri, gözaltına alınanları filan öğrenemiyorsunuz. Başka şeyleri de öğrenemiyorsunuz zaten. Onlardan da biraz sonra başlayacağız. Dünyadan iki tane çok önemli haber var. Bir tanesi e, salkın bombalarıyla ilgili muazzam iki ifşaat var. Birisi Sri Lanka'daki iç savaşta Bu bitiren olay tamamen e, güvenlik kolluk kuvvetlerinin sivil halk üzerinde yoğun bir şekilde şey bombası kullanarak salkın bombası katletti. Misket bombası. Bin, misket bombası mı? Evet. Misket. Salkın misket ee, kullanarak 70 bin kişiyi birkaç gün içinde katlettiğine dair kanıtlar bulunmuş durumda. Guardian gazetesinde çıktı. Bir başka kanıt da Rusya'nın kendi şeyinde Halep'i misket bombasıyla vurmuş olduğu gene. Daha önce kullanmıyorum dedi Rusya, Suriye evet. üzerinde bu tip bombaları. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a bu tip silahları verip de bu Suudi Arabistan'a da Yemen üzerinde bu silahları kullanmasını eleştiriyordu. Ama yeni yayınlanan iki görüntü var. Bir tanesi Rus Genelkurmay tarafından verilen görüntüler. Diğeri de Russia Today'ın e, tarafından verilen görüntüler aynı görüntüler ama edit, birinde editlenmiş hali birinde editlenmemiş hali var çıkartmaya kalkmışlar ama bulmuşlar. Genel i̇şte genellikten şey verilen video da şeyler yok uçaklara yüklenen bombalar yok ama Russia Today'den verilen haber içerisinde yine devlet kanalından verilen haber içerisinde uçaklara yüklenen misket bombalarının nasıl e, havalandı misket bombasıyla dolu uçakları nasıl havalandığını görebiliyorsunuz. Fakat bu şey de bunu ee, aylardır söylüyor Suriyeli bir, muhalifler de kimse inanmıyor işte evet dünyanın e, yıllardır da bu Sri Lanka ile ilgili söyleniyordu bu çok 2009'da bitti olay yani 2008 sonu 2009 başında bitti e, ve 100 binden fazla insan öldürüldü Sri Lanka'da siviller öldürüldü ve onların e, büyük çoğunluğunun son gün bir, bir hafta içinde yani bir soykırım ...olaraktan nitelendirilebilecek bir şey oldu ortaya çıktı. Şu andaki Sri Lanka'nın yöneticileri de zaten oradaki o savunma bakanı, ordu komutanı filan. Bu yeni açığa çıkmış maden, şey, mayın çıkartma şeylerinden geliyor. Kuruluşlarından çok çok önemli bir haber. Muhtemelen savaşa karşı suç, muhtemelen de insanlığa karşı suç olması lazım. Yargılanırlar herhalde. Tüm gazetini tabi bekliyoruz. Evet. Bir de son e, önemli haberi de gezegen, mülteci Hı -hı. gezegeni olmuş hiçbir zaman e, yeryüzünde bu, bugünkü kadar yerinden yurdundan olmuş insanın bulunmadığı ortaya çıkmış 65 milyonun Hı -hı. üzerinde savaştan ve Çatışma hallerinden. Çatışma hallerinden kaçıyorlar. Evini terk etmek zorunda kalan insandan bahsediyor. Evet. 65 milyon. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla galiba. Daha fazla. İlk defa işte bu rekor kırıldı. Birleşmiş Milletler'in yeni raporu. Bundan da bahsedeceğiz. Üstelik de buna iklim yani şey doğa felaketi denen sellerden, sulardan e, kaçanlar yok. Dahlil dahil, değil. dahil evet. değil. O zaman yani bir 21. yüzyıl rekoru. Ve 60 milyonu da ilk defa geçiyor. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. açık kaste.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 Good old Mother Riley We are the Custard of Appreciation from Sodium God save the George Cross And all those who don't love We are the Sherlock Holmes English-speaking vernacular. God save Bremantle, the reality and Beckett. We block persecution affinity. God save little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper condemnation lapidary. God save the houses, anti-tables millions. Tough in the old ways, familiar abuse in the new ways for me and for you. What more can we do? We are the society. God save Donald Duck, part of the variety. We are the dam, appreciation society. God save George all the different varieties. the Kings grubundan dinledik. Village Green Preservation Society biraz da yeşil hareketlerle ilk kuruluş dönemlerindeki hareketleriyle de dalga geçen mahoş bir parça Ray Davies onun doğum günü 21 Haziran 1944'te doğmuştu İngiliz rock müziğini ya da Kings grubunun hem şarkılarını yazan hem de solisti olarak boy gösteren Kendisinden küçük kardeşi devle ile birlikte Ayrıca da tiyatro ve televizyon içinde Oyunlar Sahneleyen bir kişi Ona da bir günaydın dedik Evet bu şeyden de bahsediyorduk Kısaca Çok önemli bir Durum bu Dünyanın mültecilerinin Yarısı 65 Milyonu aşan 65 milyon 300 bin kişi olarak sayılıyor Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Mülteciler Yüksek Komiserliği açıkladı bunu. Ve buna doğa olayları denen iklimden filan sellerden kuraklıkta kaçanlar dahil değil. 21. yüzyılın yeni rekoru bu. Genellikle referans olarak İkinci Dünya Savaşı veriliyor evet. bu tip haberlerde. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en büyük göçmen krizi gibi manşetler atalıyor. Ama şimdi bu olayın dünya geneline bakıldığı zaman 2. Dünya Savaşı'nın da çok üstünde olduğu bu rakamla beraber ortaya çıkıyor. Evet 5 milyondan fazla ve daha bu devam edecek, artacak. Dünya mülteci günüydü dün. O vesileyle raporu yayınladılar. Sizce? Şu şekilde geçiyor. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği. Geçen yıl sona itibariyle 65 milyon 300 bin kişinin sizin de biraz önce söylediğiniz gibi... ...mülteci, sığınmacı ya da kendi ülkelerinde yerlerinden olduğunu tahmin ediyormuş. Tahmin edebiliyor. Bu bir, yıl, bu bir önceki yıla göre 5 milyon kişilik artış manasına da geliyormuş. Bir başka deyişli, dünyanın dünyadaki her... 113 kişiden biri bu kategorinin içine giriyormuş. Evet, Türkiye'nin 2,5 milyon kişiyle en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu vurgulanmış bu açıklamada. Türkiye'yi Pakistan ve Lübnan izliyormuş. Bu arada e, konserlik mülteci kriziyle başa çıkmaya çalışan Avrupa'da kaygı verici yabancı düşmanlığı iklimi oluştuğunun da vurgusunu yapmış. Evet, en çok Suriyeden 5 milyona yakın, 4 milyon 900 bin kişi, Afganistan 2,5 milyondan fazla, 2,7 milyon ve Somali'de 1 milyondan fazla. Yani bu üç ülkeden kaçanlar toplam zaten 8, yedi. Yurt dışına kişi. kaçanlar ama değil kaçanlar, mi bunlar? evet. Gen ama yani bu toplam rakamın yarısından fazlaymış bu üç ülkede üç ülkede yerlerinden edilen kişi sayısı. Mültecilerin yarıdan fazlasını biraz önce sizin de dediğiniz gibi Suriye, Afganistan ve Somali'den geldiği vurgulanıyormuş. Ama en ağır bence tarafı yarısının yarısından çoğunun çocuk olması. Evet. Akıl almaz bir durum var. Mültecilerin yüzde seksen altısına düşük ve orta gelirli ülkelere de barındığı da dikkat çekiliyormuş. Avrupa'da dikkatli, e, dikkatlerin yoğun bir şekilde göç krizine odaklanmış olmasına karşın diye yazmış e, Birleşmiş Milletler, yapmış açıklamasını. Evet, Türkiye toplamın dünyadaki bütün mültecilerden daha fazlasını barındırıyor. Fakat verdiği statü, statü konusunda çok ciddi sorunlar da var. Özellikle de 325 binden fazla okul çağına gelmiş Suriyelinin UNICEF'in tahminlerine göre eğitim dışı kalmaları ve çoğunun da çocuk işçi olarak çalıştırılıyor olmaları çok vahim bir durum var burada. Yani 2,7 milyonu Suriyeli mülteciyi barındırarak bütün dünyanın toplamından daha fazla ve başka herhangi bir ülkeden daha fazla 3 milyondan fazla sadece kendisi barındırıyor. Fakat bu aynı zamanda da haberde Patrick Kingsley'in göçmen muhabiri Guardian'ın net olarak da şeyi söylüyor. Eleştirmenler de kolaylaştırmıyor ve legal açıdan onları geçici e, misafir olarak kabul etti ve yani 1951 Birleşmiş Milletler Mülteciler Konvansiyonu sözleşmesinin şartlarını uygulamadı. Söylüyor ve işte bir çocukların Durumu okula da gidemiyor Vesaire vesaire Bir de çok önemli bir haber vardı Evet Türkiye'de sınırda Sekiz Suriyeli Mülteciyi vurduğuna dair bir haber Gene Patrick Kingsley'in haberinde Okuyabiliriz bunu Sohor tarafından yapıldı bu açıklama. Önemli kısmı şu, Türkiye'deki birçok yayın organının kullandığı referans gösterdiği kaynaklardan bir tanesi Suriye'deki gelişmeler. Özellikle bu tip patlamalar, insan öldürülmesi, büyük kitlesel ölümlerle alakalı açıklamaları yapan bir kurum Sohor. Ee, ve onlar tarafından yapılan bir açıklama. Ama Türkiye'deki birçok gazetede ve internet sitesinde bu haberi görebilmek ben, mümkün, mümkün değildi değil. ki e, Genelkurmay tarafından yalanlandıktan sonra ortaya çıktı haber ama. Evet fakat çok e, vahim bir duruma işaret ediyor bu da e, çünkü 8 kişinin e, 8 kişi öldürmüşler bunların birçoğu da çocuk 4, e, 3 çocuk 4 kadın ve 1 adam cumartesi gecesi öldürülüyor e, Suriye mü e, insan hakları gözlem izleme e, kuruluşu tarafından. Yani bu yılın başından beri 60 kişiyi de 60 kişinin vurulmuş olduğunu, hepsi öldürülmüş mü vermemişler rakamı ama çok ciddi bir olay da bu var. Bu, bu arada... insanlar neden kaçıyorlar? Onu da söylemek lazım ama yani bu insanlar kendi kendi sokakları dışında kırsalda olan çatışmalar yüzünden kaçmıyorlar. Aynen Türkiye'deki olduğu gibi, burada Diyarbakır'da 25 köyde. E, ...sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Yeni bu değil mi? İlice, Hani, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı... ...25 köyde ikinci duyarıya kadar... ...sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Diğer ülkelere baktığımız zaman da benzer durumlar söz konusu. İnsanların doğrudan yaşadıkları sokakların... ...ortasında artık çatışmalar gerçekleştiği için... ...yaşayacakları yerde kalmıyor. Birden fazla ev değiştirmiş olan kişiler... ...zaten vurulup öldürülüyor. En son Suriye'de bir ailenin tamamen ortadan kaldırıldığını... ...dört çocuğu ve bir karısının... Ee, öldürüldüğünde mezar başında ağlayan kişinin Suriyeli'nin fotoğrafını tasvir etmeye çalışmıştık geçtiğimiz hafta. O mesela ikinci evini değiştirirken yerleşim yerini değiştirirken hayatını kaybetti hayatını kaybetmişti yakınları. Bunun gibi olaylar oluyor. Çok vahim olan bir başka da buna bağlayabileceğimiz bir haber var senin de sözünden devam ederek söyleyeyim göç derden bir açıklama var yasaklar sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar. Türkiye'nin içinde sadece 1 milyondan fazla insanı zorla yerinden etmiş durumda. 1 milyondan bahsediyoruz. Bölge illerinde devam eden çatışmalar nedeniyle zorla yerinden etmeler sürüyor. Zorunlu göçü yeniden düşünmek diye bir çalıştay oldu. Sonuç bildirgesinde Göçler Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yılmaz Kan 1 milyon insanın zorla yerinden edildiğini açıklamış. Çatışmalı süreç devam ettiği için olayın da devam ettiğini yerinden edilmenin. Ve böylece 1987'deki o halle birlikte 3 milyon insan yerinden edilmiş oldu. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 1925 Şark Islahat Planı diye bilinen hı hı. operasyonla, zorunlu göçle beraber günümüze kadar sistematik bir hal aldı. Bozulan çözüm süreciyle beraber yerinden edilmenin sürdüğü büyük travmaları yer vereceğine neden olacağını da söylüyorlar ve sonuç bildirgesinde ağır hak ihlallerine karşı birlikte hareket etmeleri, STK'ların hükümetin kamulaştırma adı altında mülklere el koyma girişimlerine karşı hukuki girişimlerde bulunması, zorla yerinden edilmiş kadınlar, çocuklar ve travma geçiren kişilere yönelik psikososyal destek birimleri oluşturulması, yardım kampanyası, yani bütün STK'ların aktif destek sunması, arşiv oluşturulması, çünkü saldırıya uğrayan birçok yer var. Ortak bir rapor, STK'ların rehber kitapçık, aydınlatıcı ve yol gösterici insanlar, mağdurlar ne yapsın diye haklarıyla ilgili bir göç, geniş kapsamlı bir göç konferansı, bir belgesel hazırlanması, bir de insanlık suçu olabilecek suçları da stratejik dava olarak uluslararası yargı organlarına ...taşıyalım diyorlar. Bunların da biri yok. Evet yok. Savaşta devam ediyor. Ondan da kısaca bir bahsedelim. Yani bilmiyorum belki ilginizi çeker ya da çekmez. Ne şekilde düşünürsünüz? Ee, o kısmını tam olarak gözümün önüne getiremiyorum ama... ...Rakka'da mesela Tapka ilçesine bağlı... ...İşidin elinde bulunan Rakka'ya... ...misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüş... Evet. ufak haberler şeklinde bunlar düşüyor misket ya da salkın bom bombaları devam ediyor bunların hepsi insanlık yani savaş suçu ve insanlık suçu misket olarak devam ediyor misket ya da salkın bombası nedir diye soracak olursanız misket bombası bomba içinde bomba olarak biliniyor evet. hedefe atıldığında ana bomba infilak ed ederek içindeki misket büyüklüğündeki minik bombalar yağdırarak çevreye saçılıyor halı bombardımanı gibi bir bombardıman şekli ortaya çıkıyor ee, ilk olarak Sovyetler Birliği kullanmış Nazi Almanya'sına karşı 1943'te bu bombayı ardından diğer ülkelerde yayılmış en son gelen haberlerde işte Suudi Arabistan Yemen'e karşı kullanıyordu bu bombayı. Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınmıştı. Bir anlaşma imzalandı ama Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan bu anlaşmanın imzacıları olmadığı için bunun serbestçe ticaretini kendi aralarında kullanımı da gerçekleştirebiliyorlardı. Bu olaya şimdi de Rusya'nın girdiğini görüyoruz. Daha önce muhaliflerin yayınladığı videolar içerisinde Rusya'nın bu tip ya da Esad kuvvetlerinin, Esad güçlerinin bu tip bombalar kullandığına dair videolar paylaşılmıştı. içerik paylaşılmıştı. Ama şimdi doğrudan Russia Today, e, Devletin resmi kanalında bu Asya videolar çıktı, görülüyor. Evet. Sri Lanka ve bu iki olayı tekrar takip etmeye devam edeceğiz. Bu kadar kısa bir şeye sığdırmaya imkan yok. Bir saatlik program için devam edelim. Çok ufak bir eklem yapayım. Bu bombalardan onda biri hiç patlamayabiliyormuş. Ve aylarca, haftalarca ya da yıllarca düştükleri yerde... Üzerine basılmayı bekliyormuş siviller bilhassa sarı şeklinden dolayı çocuklar, çocuklar oynuyor tabii işte ben bunun üzerinde defalarca yaptık biz açık gazete içinde bu feci bir sorun peki birkaç haber daha var Çilen İsmail Doğan 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Kendisine şiddet uygulayan ve fuhşa zorlayan eşi Hasan Karabulut'u öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası almıştı. Nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. Toplamışlar parayı. Hep kadınlar mı üyecek bir kere de erkekler ötsün sözleriyle hafızaları kazanmıştı diyor. Ebran'ın sorularını da yanıtlamış, mahkemenin verdiği 15 yıllık hapis cezasına ilişkin olarak "Elbet çıkacağım buradan ve hayatıma devam edeceğim. Bu sefer dayaksız, şiddetsiz, özgür olarak." demişti. Kirpiğimizin yere düşmemesi için mücadele edeceğiz demiş şeyden. Kadın mücadelesinde yer alacağını belirtmiş. bu arada da Bilgi Üniversitesi'nin şeyi de vardı biliyorsunuz. Profesör Zeynep Sayın 'nın bir öğrencinin komplosuyla, muhbirliğiyle bir profesörün hayatının kaydırılması olayı. Okul tarafından onaylanan bir muhbirlikte. Okul, okul tarafından hem de kullanılan dil olarak yani övülmeye noktasına gelebilecek anlamlarda çıkabilir belgede etrafınızda konuşa Bilgi Üniversitesi'nde dolaştığınızı düşünseniz ağzınızı açsanız böyle yanınızdaki kişi ses kaydını alıp onu çeşitli şekillerde Tabii. kesip yok yapıştırıp sonra yönetime gönderdiği zaman okuldan hem öğrenci olarak <gülüyor> cezaevine ya da akademisyen olarak işsizliğe doğru yol açabilirsiniz belki de yani, Bilgi Üniversitesi e, tehlikeli bir yer olabilir yani. O Profesör Noyman e, müthiş bir mektupla protesto öderek istifasını bildirdi. Bilgi Üniversitesi diye bir üniversite yoktur ölmüştür diye bu tavrından dolayı. E, Hasan Cemal Bilgi Üniversitesi'ni kınıyorum Profesör Balıkçıoğlu'nun yanındayım, Zeynep, Sayın Balıkçıoğlu'nun yanındayım deyip Kolombiya Üniversitesi'nde akademik özgürlüğün Profesör Edward Said'in üniversiteden atılması için ...Amerika'da kampanya başlatan Yahudi lobisi dahil bazı çevrelere karşı akademik ve özgürlüğü savunan klasik artık klasikler arasına girmiş mektubunu anlatıyordu. Hiçbir dönemde diğer kurumların yaptığı gibi farklı siyasi görüşleri bulunan profesörlerimize kısıtlama uygulamak... ...veya onları işten uzaklaştırmak yolundaki baskıları ve telkinlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz diyor. Kolombiya Üniversitesi bununla maruftur diyor. Ahmet Cemal de Cumhuriyet Yazarı e, Profesör Zeynep Sayın gibileri yönet öğrencileri nasılsa bulur, onu kovan üniversite öğrencilerini tarih nasıl yazacak? Her zaman acımasızdır tarih diyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bir de e, bir grup e, akademisinin tepki gösterdiği belirtiliyor. Şimdi bu da ilginç bir şey. Sorular buradan gelecek. Şimdi Buyurun efendim. Soruyorum. Lütfen. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin derste gizlice yapılan bir ses kaydında Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirdiği gerekçesiyle profesör sayının ilişkini, ilişiğini kesmesine üniversiteden bir grup akademisyen ağır bir tepki gösterdi diyor haber. Kaç kişilik grup? E, söylemediniz. E, bilmiyorum. E, bunu ben nasıl bilebilirim e, o zaman? Tahmin edici İki kişi mi? yüz kişi mi bin kişi mi kaç öğretim üyesi var hmm. bilmiyorum çünkü bu dünya tarihine de geçecek bir şey çünkü ilk defa ağır bir bildiri imzasız yayınlandı. Anonymous, anonymous diye kahramanlaştıran sizdiniz ama bakın size akademik anonymous. Evet akademik anonymous ben mi anonymous'u kahramanlaştırdığımı konuşamıyorum da hatırlamıyorum olsun. Peki biz şey, yani liselerdeki şeyden çok mu farklı mesela lisedeki bildirilerden ortaya çıkan bildirilerden çok mu farklı oldu bu? Kendi altına imzanızı bir öğrenciyi şu şu şu diye koyamadıktan sonra. Bir imza. Hadi evet. lisedeki öğrencisiniz anlarım da akademisyensiniz ve çalışma arkadaşısınızı ben savunmaya çalışıyorsunuz. Ben de onu söylüyorum işte. <gülüyor> evet. Peki şey diyor mesela üniversite yönetiminin muhbirlik müessesesinin özendiren ve sınıf içindeki akademik ifade özgürlüğünü boğma riski taşıyan. Soru iki. Boğma riski mi? Boğma riski. Henin. Boğma riski. Yeni bir içki bu. Boğma riski. <gülüyor> yani boğmamış da risk taşıyormuş. Öyle mi? Evet. Güzel. Bu tavrı kabul edilemez. Peki kabul edilemez. Üçüncü soru. Kabul etmeyip ne yapıyorlar? Ee, Bildiri yayınlıyorlar efendim. <gülüyor> Aa, o, o yani çok güzel alınan bu kararı da bu kararın alınış ve duyuruluş biçimini de kınıyoruz hmm. bu kınamanın ağır sonuçları olacak herhalde Mesela tek kişi yapmış olabilir mi bunu cevap olabilir. ama grup diyor en az iki kişi diye düşünüyorum iki kişi grup olmaz mı üç olması lazım iki kişilik grup olmaz mı olmaz iki peki, üç, üç değil. peki bu kınamanın ağır sonuçları olacak herhalde Kime karşı fiyatlar? Bilmiyorum. Bir de şimdi IP'si falan da değiştirilmiştir onu. Pensilvanya'dan falan yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Ondan Peki, sonra sabahlı kasesi alanlar kararı ve uyan, uygulayanlar bilsin ki üniversiteyi üniversite yapan filan falan. Peki kim bilsin? Kim bildiriyor? <gülüyor> bunu kim bildiriyor ki bilsin diyorlar. Yani akade, ifade özgürlüğüne sahip çıkan kim bu çıkanlar? Maskeli suvariler mi? Maskeli suvariler mi? Lone Ranger mi? Mücadele vermekten kaçınmayan akademisyenlerdi. Hangi mücadele? Neden kaçınmıyor? Bu soruların hepsinin cevabını ver. Ben niye veririm? Buradan çağrı yapın, buna imza atan, bu bildiriye imza kişiler versinler. E bilmiyorum ben, kim imza atayım? Siz söyleyin, kimsiniz siz diye bir sorun. Yani arkadaşınızı desteklemek istiyorsunuz. Kimsiniz diye sorun. Ne kaybedilecek işinizden başka? Cezaevine gönderilmekten başka diye <gülüyor> bu, böyle gelebilir teker teker bu sorular. Bu kurumun bir üniversite olma iddiasını kaybetmemesi için, hala kaybetmemiş bak Bilgi Üniversitesi, hala kalmış. Zeynep Sayın'la ilişkimizi kesmediğimizi, kesmeyeceğimizi ve onun yanında durmaya devam edeceğimizi öğrencilerimize, mezunlarımıza ve kamuoyuna bak sana duyuruyorlar, sen kamuoyuyorsun. Hayır ben aynı zamanda öğrenciler ve mezunlarıyım da Bilgi Üniversitesi'nden. <gülüyor> Üçü birden. Yanında durmaya devam edeceklermiş. Yani yanında durmak durmak isimlerini gizleyerek mi oluyor bu yanında durmak? Ben gerekirken An itibariyle ilişkisini kesmiş zaten. Siz hangi yanında duruyorsunuz? Üniversite an itibariyle il, il, il, ilişkisini kesmiş. Böyle diyor ilgili kişinin. An itibariyle kurumumuzla herhangi bir ilişkisi bulunmamak kendi öğretim üyesine söylüyor bunu. Ve rektörlüğümüz konunun detaylarının incelenmesi ve gerekli hukuki soruşturmalarının yapılmasını, talimatını neyle vermiştir? İvedilikle. İvedilikle. İvedi karar Yani benim önce. üzüldüğüm noktalardan bir tanesi şu, bu üniversitenin bir iletişim fakültesi var ve bu iletişim fakültesinden mezun olacak kişiler de bu gibi olayları kendisine örnek alıp kendilerine korku edine mezun olup gazetecilik yapmaya başlayacaklar. Yani daha fazla e, şu anda elinizde tuttuğunuz gazetelerden görebilirsiniz. Çok fazla bir şey değişmeden. Utancı lekesi beni. İmzan var mı imzan? Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, e, Uluslararası Seçimleri Takip Komitesinin Başkanı olarak, baş muhabirimiz olarak... <gülüyor> ...lütfen bu Roma evet. ve Torino Belediye Başkanlıkları konusundaki sürprizi de anlatır mısın bize? Evet, e, hafta sonu e, İtalya'da bazı kentlerde <gülüyor> e, belediye seçimlerinin ikinci turu vardı... Ve en çok da dikkat çeken dört e, kent e, söz konusuydu. Torino, Roma, e, Napoli ve Milano. E, dikkat çeken dememin nedeni bu e, özellikle e, Torino ve Roma'da e, iktidardaki Demokrat Parti'nin eski Komünist Partisi'nden e, merkeze gelmiş... <gülüyor> ve e, isim değiştirmiş olan Demokrat Parti'nin Renzi'nin, Başbakan e, Renzi'nin partisinin e, özellikle e, Roma'da e, ve Torino'da e, seçimleri e, kazanıp kazanmayacağı e, popülaritesinin ve e, etkisinin e, göstergesi olacaktı ve e, Roma'da beklendiği gibi 5 Yıldız Hareketi'nin 2009'da bir İtalyan komiğinin kurduğu 5 Yıldız Hareketi'nin adayı olan 41 yaşındaki avukat kadın Virginia Racci açık farkla çok büyük açık farkla oyların %67'si evet, alarak. Evet 3'te 2'sini almış ya müthiş bir şey evet. yani. Evet. evet çok büyük bir farkla kazandı. Katılım biraz düşük tabii %50 civarında onu da belirtmek lazım. Ama oy vermemekte bu durumda biraz şeye... İktidar Partisi'ne karşı çıkmak anlamına geliyor. Roma'nın e, komün, eskiden Komünist Partisi'nin kalesi olan e, mahallelerinde e, Virginia Racine'in kazandığını e, görüyoruz ki bu da anlamlı. E, diğer taraftan asas beklenmeyen, hani Roma e, zaten e, içinde yaşayanların e, belediye hizmetlerinden çok memnun olmadıkları, hatta çok e, şikayet ettikleri e, gerçekten çok Sorunlu, e, kamu taşımacılığı açısından çok sorunlu e, çöplerin toplanmasının rastlantısal olduğu, e, altyapı hizmetlerinin bir kısmının verilemediği, e, aynı zamanda yolsuzluklarla ünlenmiş, e, tamam İtalya'nın bir dizi e, kamu hizmeti ve devlet örgütlenmesindeki aksaklıkların hepsini belki içinde barındıran bir e, yapısı var Roma Belediyesi'nde ama Torino öyle değil. Torino Belediyesi neredeyse Onu da aynı şekilde Demokrat Parti 25 yıldır solun yönettiği e, Torino e, Roma gibi değil Dolayısıyla Torino halkının e, Torino Belediye Başkanı'ndan e, Bir şikayetlerinin Fazla şikayetlerinin olmaması gerekirken Beklenmedik bir şekilde bu sefer 5 e, Yıldız Partisi'nin e, Adayı genç e, Kadın e, Ciara Dino birinci turda epey geride kalmışken 11-12 puan geride kalmışken beklenmedik bir şekilde Torino'da da kazandı. Evet, Ve %55'miş galiba. Efendim? %55 civarında bir 155, oydu. %55 evet. O, da, o da efendim, Birinci turda ya. çok büyük geride kalmıştı. E, Torino belki daha da anlamlı çünkü Torino Roma gibi dediğim gibi belediye hizmetlerinde büyük şikayetlerin olduğu göreli olarak daha az şikayetin oldu diyelim. Bir yer ve belediye olarak da Torino Belediyesi Torino'nun tek sanayiye, fiyata bağımlı bir kent olmaktan çıkması için de çok ciddi hamleler yapmıştı. O bakımdan da takdire şayan girişimleri olan bir belediye olmasına rağmen genel bir cezalandırmanın Renzi'ye yönelik özellikle başbakan Renzi'ye yönelik genel bir tepkinin etkisini görüyoruz. Tabi şunu hatırlatalım. Birinci turda ikinci tura katılmayan adaylar özellikle Torino'da Kuzey Ligası ve sağ partiler ee, beş yıldız adayına oy vermeye çağırdılar. Tabii aynı zamanda soldan da Renzi'nin reformist giderek merkeze yaklaşan ve çok kendi merkezli. Ee, kendini bir tür... E bütün e, sol siyasetin merkezine koyan, şahsileştiren politikasına karşı çıkanların da beş yıldız hareketine oy vermeye çağırdıkları veya e, oy vermeye e, oy verdiklerini e, görüyoruz e, şeyden e, çıkan ilk sandık çıkışı kamuoyu anketlerinden iki tane kentte ise Milano'da ucu ucuna da olsa sol kazandı Renzi burada hiç olmazsa şeyini kaybetmedi Ne denir Milano'yu kaybederek büyük bir te maruz kalmadı Napoli ise Napoli ise Renzi'ye karşı açıkça hedef olan eski bir eski bir hakim Napoli'yi kazandı ve Renzi'nin burnundan fitil fitil getireceğim laflarını ederek kazandı. Nasıl yapacağını bilmiyoruz. <gülüyor> Dağımsız. <gülüyor> evet. Ee, burada ilginç olan bir de şey noktası özellikle Virginia Ruggi ile Roma'yı kazanan ve şeyin, e, Chiara Appendino işte Torino'yu kazanan çok genç ve kadın evet. olmaları biri 31 evet, yaşındaki Chiara Appendino yani bayağı 32, 31 yaşında evet, yani evet Müthiş bir şey yani hem de tabii. gayet hoş kadınlar. Bakalım ilginç bir şey ee, Chiara Appendino bir küçük şirket sahibesi. Eee ise bir avukat. ikisinde de siyasi tecrübeleri ee, yani siyaset tecrübeleri e, yok en azından bugüne kadar yok bundan sonra olacak e, programlarına derseniz nedir programlar işte biraz orada bir karışıklık var tam ne yapacaklarını e, bilemediğimiz e, siyasetçiler ama belediye başkanlığı e, ülke yönetmeye benzemiyor çok daha e, somut e, işler yapacaklarını umut ediyorlar vaat ediyorlar. Yani göreceğiz ama bu özellikle e, beş yıldız hareketinin <gülüyor> yeniden canlanması anlamına geliyor ve e, bir e, İtalya'da da e, iktidarda sol parti, e, demokrat parti, merkez sol partisi olduğu için de tepki e, aynı e, başka ülkelerde olduğu gibi bir radikal e, ee, yeni siyasi hamle hareketi olarak e, gündeme geliyor evet, bir, belki bu noktada bir de e, genel e, dünyadaki e, ilime e, bir uzantı olarak yani yolsuzluklardan perişan olmuş şehirlerin e, başındalar yani mafya tabii, baş, tabii. mafya başkenti falan diyorlar skandal radcinin özellikle ana e, seçim e, sözü şeymiş yani milyonlarca devletten çalma yolsuzluk olayını bunu sona erdireceğim diye e, söz ediyor. Bakalım ne olacak? Evet. E, zaten ama şunu belirtelim. yani Hiç kimseye yolsuzlukla devam edeceğim ve koruyacağım diye seçilmiyor. <gülüyor> evet. e, bunu nasıl yapacak? Bunun yolu nedir? Ekibi nedir? Bunun yöntemleri nedir? E, göreceğiz. E, çok kolay değil. E, ama bir tepki hareketi olarak... E, şunu gördüm mesela bir tepki hareketi olarak dikkat çekici bir hareket. Şunu gördüm dün akşamki bazı röportajlarda. Evvelden Demokrat, Hristiyan Demokratlara verdik, sonra komünistlere oy verdik. işte Renzi'ye oy verdik. Şimdi yenisini denemek istiyoruz. Bunu Türkiye'de de zaman zaman duyulduğunu hatırlayacaksınız. Evet, geçmişte. Genç Parti'ye bile böyle oy verilmişti Hatırlayacaksınız yenisini denemek diye Tabii bu aynı zamanda bir e, Tepki oyu olduğu için kalıcı olmayabilir Ama e, Beş Yıldız Hareketi e, nin Tam ne olduğu belli olan Bir hareket değil popülist deniyor e, işte Sistem karşıtı Deniyor sağın e, Bir maske e, Popülist e, maske giymiş Takmış e, yeni versiyonu Deniyor bunların hepsini söylemek Mümkün fakat e, aşırı sağ olduğu söyleniyor ki öyle ırkçı bir söylemi yok biliyorsunuz yok, evet. e, be, Beppe, Grillo, komedien, Beppe Grino komedyen evet. e, ama bütün bunlar bir sistemin sistem partilerinin e, artık e, e, seçmen e, top, şeyini, topluluğunu harekete geçiremediğini ciddi bir e, tıkanma içinde olduklarını Fransa'da da aynı şeyi görüyoruz ama tabi her ülkede e, çeşitli kanallar ee, çok farklı kanallarda bu tepkiler e, yoğunlaşıyor. Fransa'da aşırı sağda birikiyor. Ee, İspanya'da Podemos hareketi mesela bunu şu anda kendisine çek çekiyor solda. Ee, İngiltere'de e, UKIP e, (United Kingdom Independent Party) bağımsızlık milliyetçi e, İngilizlerin partisi e, bu tepki çekiyor. Perşembe günü İngiltere'de pardon Britanya'dan Avrupa Birliği'nde üyeliğimize devam edelim mi, ayrılalım mı referandumu yapılacak. Ama bu referandumun e, kampanyasına girdiğimiz baktığımız zaman esas tepkinin e, şey partilerine, e, egemen partilere e, tepki olduğunu da görüyoruz büyük ölçüde. E, maalesef e, kampanya Kanada bulandı açıkça ırk, şey nedenlerle, siyasi nedenlerle milliyetçi, aşırı milliyetçi, faşizan, biraz akli dengesi bozuk olmuş olabilir ama faşizan, nazi sempatizanı bir kişi İşçi Partisi'nin genç bir milletvekili, kadın milletvekilini öldürdü biliyorsunuz. Joe, Joe evet yani bu da şey de evet. çok ilginçti. Başta hemen biraz böyle Sunday Times gibi daha doğrusu The Sun gibi pardon bulvar gazeteleri şeyi gizleyip sağ görüşlerini nazizme faşizme neonazizme yakın olduğunu gizleyecek akıl hastalığını öne çıkartan yayınlar yaptılar ama gittikçe ortaya çıkıyor ki ta Amerika'daki nazi hareketine bile bağış yapan evet. ve silah imal evet. eden bir adam olarak ortaya evet, evet. daha çok Norveç'teki Brave'ye benziyor yani ee, biraz öyle ee, bu e, Brexit e, şeyden e, Avrupa Birliği'nden çıkma hareketinin e, seçimleri e, referandumu kaybetmesine neden olabilir yani onu belirtelim yani bu cinayet e, Avrupa Birliği'ne de e, üyeliğinden çıkalım diyenlerin kamp cephesini güçlendiren bir cinayet olmadı. Son birkaç günde beklenmedik bir şekilde katılımın artması ve İngiltere dair olmak üzere en fazla out çıkalım oyu İngiltere'den gelmesi bekleniyor. Galler ve İskoçya daha Avrupa Birliği'nde kalalım oyunun çıkacağı yerler. Ama İngiltere'de bile bunun bir e, endişeye neden olduğu böyle bir e, e, tepkinin e, utanç verici olduğu e, söylemi hızla arttığı için de evet. e, belki e, Joe Cox'un e, öldürülmesi ölümü e, sonuçları değiştirebilecek beklenmedik bir şekilde. Evet Ahmet Bey bu Ama, konuyla alakalı çok ufak bir haber de görmüştüm. Onu da size aktarayım ve şaşkınlığımı da dile getireyim. Şu şu da haber. Cuma günü çıkan bir Doğan Haber Ajansı haberi İngiltere'nin Avrupa Birliği referandumu öncesi Avrupa Birliği'nden çıkış Brexit olasılığının yükselmesiyle gerilen piyasalar yeni güne rahatlamayla başladı. İngiltere'de Brexit, Türkiye'de. evet Türkiye'den bahsediyoruz. İngiltere'de Brexit karşıtı milletvekilinin öldürülmesinin ardından kampanyalara son verilmesi piyasalarda da satışlara yerini almasına neden oldu diyor. Piyasalar bu kadın milletvekilinin öldürülmesiyle beraber rahatlamış bir şekilde Türkiye'de karşımıza çıkmış. Ee, işin ne kadar karışık bir iş olduğunu bu haberi gördükten sonra gördük Açık anladım. Bu açıkçası. haberi bu şekilde yazının kafası ne kadar karışık bir onu düşündük lazım. Baştan. <gülüyor> evet. Nasıl bir kafa karışıklığıdır ki e, piyasalarla bağlantıyı burada kuruyor da örneğin doların oynaması üzerinden e, oluşmuyor. Evet o da e, Bu Biraz da onu, piyasalar adına konuşanların kafalarının karışık olmasını da dikkate almak lazım. Anladım. Piyasaların kafası karışık mı yoksa onların adına konuşanların mı kafası pek karışık bilemiyorum. Ama böyle bir olabilir. sıkıntı var mı? Yani Avrupa genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Brexit'le beraber İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla tabii. alakalı büyük bir sıkıntı ya da endişe kaynağı var mı? Tabii endişe var tabii olmaz olur mu? Geçtiğimiz hafta Avrupa Londra borsasında ciddi bir düşüş yaşandı bir ara Avrunun değer kaybetmesi söz konusuydu fakat gördüğüm kadarıyla bu referandumdan hayır çıkma şeyinin olasılığının daha düşük olduğu bekleniyor ama unutmayalım nedendir bilmiyorum. Britanya'da Kıt Avrupasındaki Kamuoyu araştırmalarının sonucuyla çoğunlukla yakın sonuçlar çıkartmalarına rağmen Britanya'da son seçimlerde son iki birkaç seçimde çok büyük yanıldıklarını çok yani birkaç puanlık değil çok büyük yanıldıklarını gördüğümüz için dikkatli olmak lazım Kamuoyu yoklamalarının verdiği sonuçlarla. ...referandum sonuçları arasında... ...çok büyük farklar olabilir... ...beklenmedik için de... ...ama e, İskoçya Galler... E, ...sayı olarak az olmakla beraber... ...daha kitlesel olarak... E, ...Avrupa Birliği'nde kalma... ...yönünde oy kullanacakları için... ...arada çok az farkla da olsa... E, ...çıkmayalım... E, ...birlikte kalalım... ...birlik içinde kalalım... Ee, oyunun biraz önde olması bekleniyor. Ama bu tabi e, çok küçük e, katılım değişiklikleriyle e, tamamen değişecek bir sonuç. Evet. Ee, tabi eğer hay oyu çıkarsa yani e, çıkalım oyu çıkarsa e, Avrupa Birliği'nden çıkalım oyu e, önde gelirse o zaman gerçekten bir e, Avrupa'da ciddi bir sarsıntı şey piyasalarında Londra piyasasında ama Avrupa piyasalarında da ciddi bir sarsıntı en azından birkaç ay sürecek çok ciddi bir sarsıntı beklemek lazım tabi ki. Evet ne zaman Brexit Erşem, denilen oylama? Perşembe günü oylama yapılacak. Evet. Perşembe günü oylama yapılacak ama sonuçlar e, ucu ucuna olacağı için e, sonuçlar herhalde Cuma e, Türkiye saati Cuma sabah saatlerinde e, kesinleşir. Eğer aradaki fark çok yüksek e, değilse bir yönde veya diğer yönde e, Cuma sabahına doğru sonuç e, gelmeye başlar kesin sonuçlar gelmeye başlar. Evet, tabii, ee, bir de tabi pazar günü önümüzdeki pazar günü İspanya'da seçimler olacak onu gelecek hafta seçim sonuçlarını değerlendiririz gelecek salı günü Podemos'un ikinci parti olması ama özellikle diğer sol partilerle beraber yani sosyalist partiyle beraber bir koalisyon kurması imkanı var zaten. O, oylamanın sonucunu tabi beklemek lazım bunları konuşmak için ama e, Podemos bu sefer e, bir geniş cephe içinde e, eski Komünist Partisi'nin içinde olduğu e, sol cepheyi de e, katarak daha geniş bir cephe içinde e, bir koalisyonla seçime girdi. Oylarının artması bekleniyor. E, önümüzdeki gün dön dönemde Podemos'un e, Podemos'un liderinin Başbakan olma ihtimali yüksek Ama şunu belirtelim Halkçı Parti'de ciddi bir düşüş Beklenmiyor Hala güçlü bir Direnişi var Halkçı Parti'nin Muhafazakar Parti'nin esas çöküş e, İspanya'nın 100 yıllık Partisi olan e, İspanyol e, Sosyalist İşçi Partisi'nde Bekleniyor evet, Hatta hatta bu partinin içinde Bazı söyleşilerde e, Şeyi okudum e, Biz de acaba İspanya'nın pasoku gibi mi olacağız Yani %5'lere %4'lere Düşen bir parti annemi Geleceğiz İspanya'nın en büyük partisi Diye endişelen endişe ifadeleri yönetilcilerden dile getirilmeye başlanmış durumda. Evet şeyin bu Podemos'un ilginç bir broşürü de dikkat çekiyordu. Böyle Ikea tarzı bir broşürle halklar ne kadar kendi evlerinde nasıl çiçekle böcekle meşgul olduklarını falan anlatan sıradan halktan olduklarını gösteren ilginç bir broşürde. Evet. ...var da etki yaratmış mı... ...bakacağız, göreceğiz herhalde... ...göreceğiz, tabii bütün bunlar olurken... E, ...tabii e, biraz evvel bahsettiğiniz gibi... ...Joe Cox'un öldürülmesi... E, ...İngiltere'de de... ...işlerin o kadar e, barışçıl olmadığını... E, ...gösteriyor... Daha önceden benzer bir e, öldürme vakası İsveç'te e, bundan 15-16 sene önce dışişleri bakanı kadın e, öldürülmüştü benzer nedenlerle aşağı yukarı. Süper e, Evet. E, bu e, bu tabi Türkiye'den bakınca e, bu anlattığımız e, sorunlar diyelim. Ee, ah keşke bizde de olsa da sadece onları konuşsak diyebileceğimiz noktada Türkiye'de artık ölümlerin her gün olduğu, tutuklamaların da her gün olduğu ve e, adalet sisteminin resmen e, bir e, polis e, baskı e, sisteminin parçası haline giderek dönüştüğü bir, e, bir yapıdayız. İşte dün e, tutuklanan 3 e, e, kişi, e, Şebnem Fincancı, Ceyrol Küsüoğlu ve Ali Nesin e, tutuklama nedenleri, e, tutuklanma nedenleri terör örgütünün propagandasını yapmak e, ve e, tam da aynı gün e, Avrupa Parlamentosu Başkanı e, Martin Schulz e, ne dedi? Türkiye vize serbestisi Erdoğan yüzünden durduruldu ve e, ben bu terörle e, mücadele terör yasasındaki değişikliklerin gündeme gelmemesi nedeniyle e, Türkiye ile Ankara'daki hükümete her bölüle edemeye karşıyım. Avrupa Parlamentosu'nda vize serbestlisi sürecini bu nedenle durdurdum dedi. Evet. Bunların hiç, medyanın bir kısmı, bunlar artık tamamen yoksa, yani medyada tıpkı akademiye ya da şey gibi çöküş halinde, yani büyük baskı altında çökmekte. Bir kısım gazetelerde ve radyo ve televizyonlarda görmeye imkan yok zaten bu haberleri. Evet. Acıklı bir durum var. Evet. Evet. Peki. Peki. Çok evet. teşekkür ederiz Demin de adını geçen Anna de hatırladık. Ona da bir günaydın diyelim. İsveç'te Dışişleri Bakanı. Anna Lind. Evet. Anna Lind. Peki. Çok teşekkürler Ahmet. İyi, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. E, günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey hoş geldiniz. Günaydın Can hoş bulduk. Evet, canlı yayındayız ya da stüdyodayız, e, şeyden telefon kaydı yapmıyoruz canlı yayında değiliz ama e, ve e, bugün e, neyi konuşuyoruz? Beyin Bilimleri serimiz devam ediyor. Doçent Doktor Başar Bilgiç e, konuğumuz. Hoş geldin Başar. Hoş bulduk. Hoş, hoş, geldin. hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Hemen kısa bir özet yapayım. E, Ankara'daki Ulusal Sinir Bilim Kongresinin e, kongresi vesilesiyle bu seriye başladık. E, kongreyi organize eden e, Profesör Doktor Metehan Çiçek e, konuğumuz oldu. Arkasından Profesör Doktor Hakan Gürvit ve daha arkasından Doktor Mustafa Seçkin konuğumuz oldular. Beyin ve dil konusunu en son iki haftada konuşuyorduk. Afazi'den bahsettik. Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda beyin bilimlerinde, beyin görüntülemenin başka uygulamalarından bahsedeceğiz. Mesela bugün konuş konuşacağımız konulardan bir tanesi Alzheimer hastalığı hakkında beyin görüntüleme sayesinde yeni elde ettiğimiz bulgular. Ben hemen konuğumuzu tanıtayım. Başar Bilgiç Ankara doğumlu Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun. Benim de ortaokulum orasıdır. Biz okuldaşız dolayısıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra nöroloji uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde alıyor. Davranış nörolojisi ve hareket bozuklukları biriminde e, çalışmalarını sürdürüyor ve 2010 yılından itibaren e, öğretim üyesi olarak aynı birimde çalışıyor. Esas alanı nörodejeneratif hastalıklar, e, klinik çalışmaları var, e, beyin görüntüleme çalışmaları da yapıyor. Son dönemde özellikle nörodejeneratif hastalıkların nörogenetiği ve nöro görüntülemesi konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. E, Doktor Bilgiç, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Amerikan Nöroloji Akademisi üyesi, e, Türkiye Alzheimer Derneği ve e, Nöropsikiyatri Derneği'nin de yönetim kurulunda. Yeniden hoş geldin Başar. Hoş bulduk. Tekrar. Ben şöyle bir açılış yapayım. Şimdi neredeyse e, tam iki sene önce e, İstanbul Üniversitesi'nde ilk kez bir e, fonksiyonel MR görüntüleme verisi toplama imkanı da veren bir aletin de bu çok pahalı aletlerden bir tanesinde içine yerleştirildiği bir birim bir nöro görüntüleme birimi kurulmuştu. Bu kurumsal yapının ortaya çıkmasına ön ayak olan yine İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Tamer ...Demiralp konuğumuz olmuştu... ...ve bunu hani kutlayarak bir taraftan... E, ...aktarmıştık radyoda... ...bugün bugündür... ...iki senedir bir sürü yeni çalışmalar oldu... ...hiç olmayan İstanbul Üniversitesi'nde... ...nöro görüntüleme çalışmaları... ...bunların bir kısmı da... E, ...senin elinden çıkmış vaziyette... ...bunlardan biraz bahsedelim... ...yani neler oldu ve bundan sonra... ...nereye doğru gidiyorsunuz... ...belki bir örnek... E, ...çalışma olarak... E, benim çok ilginç bulduğum Türkiye'de futbol taraftarlarıyla yapılmış bir beyin görüntüleme çalışması var. Fanatik taraftarların beyinlerinde neler oluyor? E, tuttukları takım gol yediği zaman filan mesela. E, bundan belki biraz bahsederiz. Daha sonra da beyin görüntüleme sayesinde Alzheimer hastalığı hakkında nasıl yeni bilgiler e, edinmiş durumdayız? Bununla belki kapatabiliriz. E, ne dersin? Evet yani bizim Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Nöro Gürüntüleme Birimi gibi resmi adı olan laboratuvarımızda senin de dediğin gibi iki yıldır ön planda klinik çalışmalar yapılmakta özellikle nöroloji psikiyatri alanında ama bunun dışında bu Saydığın gibi bir takım e, hastalıkla ilgili olmayan bazı çalışmalar da var. Bu da bizim bir tane yaptığımız futbol taraftarlarında beyin yanıtları nasıl oluyor çalışması. İşte aslında e, şöyle ortaya çıktı. E, Profesör Doktor Murat Emre bizim hocamız e, uzun yıllar yurt dışında kalmış. Hep der ki ben hani yıllarca e, yurt dışında kalmama rağmen o türkülerden aldığım hazı bir türlü alamadım. Aynı şekilde e, yıllardır İsviçre'de oturuyorum, o takımları izlerken Fenerbahçe'nin maçıdan aldığım hazlı bir türlü alamadım. Bunu bir araştıralım. Nasıl araştıralım, nasıl yapalım derken o sırada MR'ımız kurulmuş. E peki MR'lı o zaman bu insanların beyin yanıtlarına bir bakalım. Çünkü farklı beyin yanıtları vermelerini bekliyoruz. Bu insanların kendi tuttukları takımlara karşı daha duygusal tepkiler vermesini bekliyoruz. E, literatürde benzer bir iki çalışma var ama tam da bizim sorumuzu e, cevaplamıyor. E, ne yapalım o zaman e, futbol taraftarlarını bulmaya çalışalım. Evet, o da aslında yani e, Yokluğu çekilen ya da zor nadir bulunan bir şey nüfus parçası Değil. sayılmaz. Değil. E, ulaş, nasıl ulaşacağız bunlara? E, öncelikle bir bu taraftarları sınıflayabiliyor muyuz? Buna bakalım. E, Türkiye'de bu, e, bunun için anketler geliştirilmiş. Baktık ki evet yani taraftarları e, disfonksiyona taraftardan hafif fanatik, ağır fanatik gibi sınıflayan bir takım ölçekler var. O zaman biz ağır fanatik olanları bulalım dedik. E, bu sırada tıp fakültesinden de bir Arkadaşımız bu işe gönüllü oldu. Kendisi Fenerbahçeli ve Fenerbahçe taraftar grupları da ilişkisi var internet üzerinden. Zor olmadı taraftar bulmak. Evet fanatik taraftarları bulduk. Ve fanatik taraftarlara ne yaptık? Sansasyonel bir maç gösterdik. Bunlar Fenerbahçe taraftarları. Yıllardır konuşulan unutamadıkları 6-0'lık maçın Galatasaray maçının gollerini gösterdik. Siz önce taraftarları içinde bir elime yaptınız, değil mi? Yani evet. gelen taraftarları bu anketi vererek en ağır fanatiklerini e, çıkarttınız arasında. En ağırın bir öncesi, evet. en ağırlar disfonksiyonu oluyor. Onlar e, artık böyle <gülüyor> <gülüyor> fonksiyon gösteremedikleri için onları almayalım dedik. Tamam. E, i̇lk olarak kendi takımlarının gollerini gösterdik. Daha sonra rakip takımın farklı kazandığı bir beş birlik Galatasaray-Fenerbahçe e, maçı var. Bunu gösterdik. Orada nasıl tepki verecekler? Bir de hiç Galatasaray Fenerbahçe ile alakası olmayan başka bir ülkenin e, nötr dediğimiz bir maçını gösterdik. Orada da 5-0'lık bir maçı gösterdik. Yani bu insanlar tek tek bu MR cihazının, görüntüleme cihazının içine e, yatırılıyorlar ve karşılarındaki ekrandan işte bu maçları seyrediyorlar. Evet bu maçların gollerini Bu izliyorlar. esnada... E, ...ruhlarında her ne oluyorsa... ...bu beyinlerinde bir yankı bulacak haliyle... ...bir yansıması olacak. Siz de bunu ölçüyorsunuz. Evet. Şimdi içinde hiç hareket etmemeleri lazım. İşte gol attığınızda böyle... ...bir takım el hareketleri, <gülüyor> vücut hareketleri yaparsınız... ...ama onları çok yapabilecekleri bir durum yok. Bir fanatikleri aldık... ...bir de fanatik olmayan... ...futbolla da ilgisi olmayan... ...bir takım daha böyle futbola nötr bakan... ...insanları da aldık. Taraftar olmayan... ...takım tutmayan. Ve sonucunda... Kaç? 16-18 tane taraftarımız vardı. 18'de kontrol deneyimiz vardı. Ve e, analizleri yaptığımızda ne bulduk derseniz. Sadece bu taraftarlar kendi takımlarının maçlarını izlerken farklı bir beyin e, cevabı veriyorlar. Bir tek esasında bizi biraz da şaşırttı bu. Sadece kendi takımlarına karşı e, o takımın maçını izlerken farklı bir beyin cevabı var. Ki bu da beynimizin anterior singulat dediğimiz Ön tarafındaki orta beynimizin orta ve ön tarafında yer alan bir yapı. Yani diğer maçları izlemeye kıyasla kendi takımı tuttuğu takımın maçını izlerken anterior singlatlarının daha fazla aktif olduğunu gösterdik. Şimdi bu yapının doğrudan algıyla mesela görsel ile bir alakası yok. Yani İsviçre takımının maçını da seyrediyor olsa Fenerbahçe'yi de. Aynı şekilde görüyor, görme mekanizması aynı şekilde oluyor. Fakat bunun ötesinde bir duygusal cevabın altında yatan bir şey e, anterior singulat'ta farklı bir cevap göster, farklı bir tepki gösteriyor. Evet. Ee, diğer kontrol denekleri mesela bunu görmek. göstermediler. Ee, ama bizim Fenerbahçeliler sadece fenerbahçe gollerini izlerken bu farklı anterior singulat cevabını gösterdiler. Şimdi anterior singulat biraz e, karmaşık bir yapı, daha doğrusu. Birçok şeyin içinde olan bir yapı. Esasında insanı insan yapan beyin alanlarından da bir tanesi. Örneğin ünlü Samir Zeki'nin e, deneyi aşıkları alıp MR çekiyor. MR çekerken de aşık olduğu insanların resimlerini gösteriyor. Bir de nötr insanların resimlerini gösteriyor. Yine aradaki farka baktıklarında ortaya çıkan beyin aktif olan beyin yapısı anterior singulat. İşte aşkla ilişkili beyin yapısı anterior singulat ama bu sadece aşkla sınırlı değil. ...insanlara ağrı verin... ...bacaklarına iğne batırın... ...gene anterior singulatta... ...bir aktivasyon görüyorsunuz. Ebeveyn ilişkileri mesela... ...çocuğun annesiyle olan cevabına bakın... ...çocuklara annelerinin resimlerini gösterin... ...gene anterior singulat... ...yapısında bir aktivasyon görüyorsunuz. Yani böyle bir... ...işin içinde sosyallik varsa... ...ve bir bağ kurma... ...davranışı varsa... ...genel olarak anterior singulatımız... ...aktif olan bir beyin yapımız... Bizim Fenerbahçeliler de evet Fenerbahçe ile bir bağ kurmuşlar. Yani bizim şu anki yorumlarımızdan birisi bu. evet Bu bağ kurma davranışından dolayı o takımın gollerini izlerken farklı bir beyin cevabı gösteriyorlar. Bununla beraber bir şeye daha baktık. Esasında biz e, amigdala denen bizim emosyonlarımızı kodlayan beyin alanında da bir farklı cevap bekliyorduk. Bu Fenerbahçelilerde Fenerbahçe gollerini görürken ya da Galatasaray'ın gol, gollerini görürken. Bunu görmemiştik normal analizlerde ama bir yeni yöntem var. Ee, böyle bir konnektivite analizi denilen bir yöntem. Bu analizi yaptığımızda fanatik Fenerbahçelilerin, anterior singulat ve amigdala arasındaki bağlantılarının da daha fazla olduğunu yani hiperkonnektivite gösterdiğini saptadık. Bu şu anlama geliyor. Bu insanların emosyonel devreleri normal insanlara göre, fanatik olmayan insanlara göre farklı bir bağlantısallık tarzı gösteriyor. Evet bu yani futbol takımlarının marşlarına ya da genel olarak orada ki narrative'a bakarsak bir tür aşk ilişkisine benzer metaforları da aslında sürekli görüyoruz. Dolayısıyla belki evet. çok şaşılacak bir şey diyor. Bu zaten kendini davranışta ifade etmiş ama e, siz bunu belki dünyada ilk kez bu şekilde beyin mekanizmalarıyla da e, göstermiş, sağlamasını yapmış evet. oldunuz. Belki evet. burada ilgi çekici bir şey bu anterior singulatın hem e, e, ...insana keyif veren durumlarda... ...hem de acı çekilen durumlarda... ...aktive olması. Yani birbirinin... ...tam zıttı olacak iki... E, ...durumda... ...işte mesela ağrı ya da... E, evet. ...eli yandığı zaman da orada... Bir ...aktivasyon var. Kendi takımı gol atarken... ...ve sevinirken ya da aşık olduğu... ...birinin e, fotoğrafına bakarken... ...bu da tabii... ...herhalde henüz tam anlaşılamamış... E, ...durumlardan bir tanesi. Nasıl oluyor da beyinde aynı yer... İki birbirinin tersi durumunda e, durumu da fasilite ediyor. Evet beyinde anterior da beraber böyle bir yapı daha var insula. Yani esasında hiç beklemediğiniz birçok ödev sırasında MR, sıra, MR ödevleri sırasında karşımıza çıkan yani Biraz daha anlaşılması gerekiyor. Gerek insülanın bağlantılarının gerekse de anterior singulatın görevlerinin. Ama e, benim anterior singulattan şahsi olarak anladığım bir ilgi gösterme davranışı sırasında bunu beynimizde yapan yapılardan birisi anterior singulat. İlgi göstermenin dışında aynı zamanda sosyal bağ kurduğumuz herhangi bir şeyde de karşımıza çıkan bir beyin yapısı. Bu sosyal bağ bir futbol takımı tutmak olabilir, işte ebeveynle olan ilişkiniz olabilir, iş yaşamınızdaki... ...yaşantınız olabilir. Bunların hepsinde... ...sosyal bağ kurduğumuz durumlarda... ...beynimizde anterior singülatın öyle ya da... ...böyle bir katkısı var. Ben de bir şey söyleyeyim mi Başar Bey? Şimdi aslında iki soru var ama... ...birisi konuyla ilgili değil. Bizim dönemimizde eskiden... ...koyu... ...ve taraftar diye sadece... ...bir ayrım vardı. Fanatik yoktu. Şimdi artık... ...fanatiğin dizgeleri ortaya çıkmış anladığım kadarıyla kategorizasyonu ağır fanatik ve disfonksiyonel e, bu ama konu dışı <gülüyor> benim, e, bir de merak ettim bu taraftar e, analizi yapılırken e, mesela e, yalnız Fenerbahçe'yi değil de mesela milli takıma e, da bağlı olan taraftarlarla da bir şey ayrıca yapılması düşünülse farklı sonuçlar çıkar mıydı? Yani burada milli ve hamasi duyguların da beyindeki nasıl etkili olduğu ilginç bir soru olabilirdi yani. Evet ya sosyal bağ kurma esasında bir takım çerçevesinde de olabilir, etnisite çerçevesinde de olabilir. Yani mitolojik şeyler çerçevesinde de olabilir, din çerçevesinde de olabilir, deri rengi çerçevesinde evet. de olabilir. Esasında hani milli takım ya da milliyet üstünden de gitseydik ben aynı alanları bulacağımızı düşündüm. Evet, öyle bir kıyaslama ilginç olabilir. Pre yani arkayık bir yapının yapıyla beraber kurduğumuz sosyal bağlar ve hep karşımıza bu beyin, beyinde bu arkayık sosyal bağ kurma alanı diyebileceğimiz yer çıkacak. Eğer peki, çarşı taraftarlarıyla da yapmış olsaydınız o zaman arkaikti belki de bir başka türden bir sosyal dönüşümün de şeyi mıydı acaba? Evet zaten onlarla da yapalım mı? Beşiktaşlarla da yapalım mı? Gözferilerle yapalım mı? diye de düşündük ama bu çalışma şimdi anlatıyorum çok kolay olmadı. Evet. Taraftarlar geldi. E, hakikaten e, fanatik taraftarlar kolay bir popülasyon değil. Bu insanların ilaç kullanmamaları gerekiyor. Bazıları ilaç kullanıyordu. Bazıları alkol almış gelmişti. E, işte bazıları bir takım taşkınlıklar yaptılar <gülüyor> MR <gülüyor> laboratuvarında. Onun <gülüyor> için <var> an, <gülüyor> kıpırdadılar. Kolay olmuş. Attık bazılarının görüntüleri kaliteli olmadı kıpırdadıkları için şimdilik bu bununla kalsın dedik ileride düşünürüz dedik açıkçası. evet Herhalde bir seçim akşamı da mesela bu şey tekrarlansa aidiyet duygusunun en ortaya çıktığı zamanlardan bir tanesi böyle ilginç bulgular olabilir. Peki evet. böyle bu çalışmaya devam ederse sen yeniden belki konuk olup anlatırsın. Biraz da şimdi klinik uygulaması da olan, özellikle bu senin son yaptığın, üstünde durduğun Alzheimer hastalığı konusunda nöro görüntülemenin yeni katkıları var. Biraz da bundan da istersen bahsedelim. Evet, Alzheimer hastalığı halen niye oluyor bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey 1906 yılında Alois Alzheimer'in Almanya'da tanımladığı ilk hastası da beyinde bir takım patolojik birikimler e, oluyor demişti Adovisa ama yani Halen bunu biliyoruz ama bu patolojik birikimler niye oluyor? Bunu bir türlü anlamış değiliz. Şimdi nöre görüntüleme bize biraz e, başka bir alan açtı bu hastalığı anlama konusunda. Nöre görüntülemenin de yeni yöntemleri esasında. E, fonksiyonel MR'da bir e, dinlenim durumu dediğimiz bir analizler var. Beyni dinlenim durumunda analiz edelim, değerlendirelim. E, esasında bizim beynimiz dinlenim dediğimiz durumda ki MR'da bunun karşılığı MR'a gir hiçbir şey yapma. O şekilde dur biz o sırada senin görüntülerini alalım. Bu dinlenim dediğimiz durumda beynimiz kendisine gelen enerjinin yüzde seksen, yüzde seksen kullanıyor. Hani bunun üstüne çok felsefi bir problem uğraşıyorsanız o yüzde seksen üzerine yüzde beş yüzde on anca ekleyebiliyorsunuz ama hiçbir şey yapmadığınız o dinlenim denen durumda bile beyin çok fazla enerji kullanan bir organ şimdi beyni gene düşünürsek toplam bizim kütlemizin yüzde üçü ama buna karşılık bu yüzde üçlük kütle kalbin yaklaşık dörtte birlik kanını alıyor yani çok kütle olarak az o, düşük kütlesi olan bir organ tüm kanın dörtte birini alıyor. Gelen kanın da büyük bir kısmı istirahat döneminde esasında harcanıyor. Yani bizim istirahat dediğimiz dönem beyin için oldukça enerji tüketen bir durum anlamına geliyor. Yani hiçbir şey yapmadığımız zamanlarda beyin bir şekilde beynin düğmesini kapattık çalışmıyor diye düşünmek çok yanlış aslında. Beyin her an çok aktif ve hiçbir şey yapmadığımız zamanlarda da bir kalıp bir örüntü gösteriyor. Bu olağan dinlenme durumu ağa denen şeyde tam bu dinlen hiçbir şey yapmadığımızı sandığımız durumlarda aslında beynin gayet karakteristik bir şekilde ne durumda olduğu ve enerjiyi neye harcadığı. Evet istirahat durumunda bile bizim beynimizde bir takım devreler beliriyor ee, işte çeşitli e, önde bir devremiz var executive network dediğimiz network var işte dikkat çekerlik diye Türkçeleştirebileceğimiz cellist networkümüz var bununla beraber de bir olağan durum e, şebekesi dediğimiz bir şebekemiz var bu işte bizim tam beynimizin büyük enerjisini Tüketen beynimizin orta tarafında yer alan dinlenim durumundaki en aktif e, şebekemiz. E, ne oluyor? Alzheimer hastalığında e, bu olağan durum şebekesi hastalık daha başlamadan önce hiç şikayetler yokken bile e, bağlantı tarzını değiştirmeye başlıyor. Yani bağlantısallığı azalıyor. E, ön tarafıyla arka tarafı arasında kurduğu hücrelerin kurduğu bağlantılarda bir azalma oluyor. Ne zaman ki bu bağlantısallık daha da artıyor, daha da artıyor, yıllar geçiyor, daha sonradan e, biz unutmaya başlıyoruz. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Alzheimer hastalarının e, bazıları genetik hastalar ve mutasyon taşıyorlar. İlla ki Alzheimer olacaklar o mutasyonu taşıyanlar. Yani bozulmuş genleri var. Bozulmuş genleri var. Onlar da Alzheimer hastalığı yapacak. 50 yaşında yapacak, 55 yaşında yapacak ama illa ki yapacak. Bu insanları dünyada topluyorlar ve MR'larını çekiyorlar. Seri bir şekilde MR'larını çekiyorlar ve hastalık henüz başlamadan önce beynimizdeki ilk bulgu bu olağan durum ağındaki bozukluk. Onun için olağan durum ağındaki bozukluk Alzheimer hastalığının acaba nedeni mi diye şu an düşünülüyor. Çünkü e, başta söylemiştim Malayus Alzheimer bir takım maddelerin biriktiğini söylemişti. Amiloid denen bu hastalıkta biriken madde de tam da olağan durum ağında birikiyor esasında. Ve öyle bir birikme ki bu mesela orta yaşta birikiyor. Mesela ben işte kırklı yaşlardayım şu anda bende birikiyor olabilir. Yavaş yavaş birikiyor birikiyor birikiyor. Bende mesela altmış beş yaşında unutkanlığa yol, yol açmaya başlıyor. Bu amiloid nasıl beynimizi etkiliyor da yıllar sonra unutkanlık yapıyor Muhtemelen olağan durum anı yavaş yavaş bozuyor. Beynimizin en fazla enerji tüketen bu yapısı yavaş yavaş bozuluyor. Bozulduktan sonra da bu amiloid denen olmaması gereken çöp bir protein orada birikmeye başlıyor. Yıllar içinde bu birikim arttıktan sonra da Artık e, beyin bir dönem geliyor ki artık baş edemiyor bunda ve e, giderek erimeye başlayıp şikayetler hastalıktaki şikayetler giderek artan bir tarzda ortaya çıkıyor. Evet ve bu şikayetlerin hiçbir henüz ortada yokken ilk bunun göstergesi beyin görüntüleme sayesinde e, görülmesi mümkün e, artık bu yani belki evet. 20 sene önce. E, Ortaya çıkartılması mümkün olmayan bir bulgu. Bu yeni e, yöntem sayesinde artık sizin elinizde. Evet yani orta yaş insanları alıp olağan durum ağlarına bakıp konnektivite azalması gösterenler Alzheimer açısından oldukça riskli insanlar olacaklar. E, tabii hani olağan duruma sadece Alzheimer hastalığında bozulmuyor. Başka hastalıklarda da bozuluyor. Hani böyle bir e, riskli grubu bu yöntemle tarayıp daha ileri yöntemlerle e, risk analizini genişletmek gerekiyor. Şunu söyleyeyim bir faydası var mı peki hali hazırdaki bilgiler ışığında ben böyle bir nöro görüntüleme ile aslında bir Alzheimer hastalığının ileri safhalarına doğru farkında olmadan ilerlemekte olduğumu öğrensem bana bir faydası var mı yapabileceğim bir şey var mı? Yani günümüzde bu biriken maddeleri temizleyen aşılar deneniyor bunların bazıları denendi işe yaramadı ama Hastalık aşamasında denenmişti şimdi hastalık aşamasından daha erken aşamada çok hafif unutkanlığın olduğu ya da Amerika'da şu an A4 denen bir çalışma var tamamen sağlıklı insanlar herhangi bir şikayetleri yok ama beyinlerinde amiloid biriktiği gösterilmiş insanlar bunu göstermenin çeşitli yolları var bu insanlar da şu an aşı vererekten o biriken maddeleri temizlemek işe yarayacak mı deneniyor muhtemelen yarayacak diye düşünüyoruz. Peki ben de buna ilaveten şunu sorayım, e, aşı gibi bir e, müdahaleden çok daha temel diyebileceğim benim en azından diyebileceğim doğrudan doğruya beslenme biçimini e, değiştirerek mesela etkileyebilme, önleme açısından yalnız terapötik evet. değil, e, preventif olarak evet. önleyici olarak mesela. Bu konuda bazı önemli birkaç ciddi bilimsel şeye de rastladım. Yani. Özellikle hayvansal ürünlerden uzak durmanın bunu önleyici nitelikte olduğu bir çeşit. Yani yaşam tarzının oldukça etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de Framingham çalışması. 30 yıl içinde Alzheimer riskinin yaklaşık %40-45 oranında azaldığını gördüler. Aynı popülasyonlar evet. Framingham'da yaşayanlarda. Ve bunun nedenine baktıklarında birincisi sizin dediğiniz gibi Akdeniz diyetine geçiş. İkincisi kalp hastalıklarının daha fazla artık tedavisi kontrol altına alınması. Bir diğeri de ama Amerika'da bu bölgede eğitim seviyesinin artması. Özellikle master ve doktora seviyesindeki eğitimlerin artmasının bu koruyuculukta yer aldığını düşünüyor o yazının yazarları. Sonuçta basitçe yöntemlerle egzersizle yediğimize içtiğimize dikkat ederekten e, biraz da zihinsel egzersiz ve belki bir toplumsal e, politika gereği eğitim düzeyini arttırırsak biz bu hastalığa karşı e, aşılardan daha önce bir e, önleyici bir zafer kazanmış olabiliriz. Evet, yani ben e, egzersiz ve stres kon, kontrolü falan ilave eten, bir de doğrudan duruyor moleküler düzeyde yani işte süt proteininin filan engellenmesi suretiyle bir çeşit diyabetle de akrabalığı olan bir hastalık gibi gözüküyor. Gördüğüm evet. Tip 3 diyabet diyenler de var. Evet. Bir insülin direnciyle beraber. Yani Orada çok etkili olduğu söyleniyor. İnsülinde özellikle şeyde diyabette bu vegan diyebileceğim evet. beslenme tarzı. E, dolayısıyla da bir bağlantı olur mu diye söyledim ama bu, bu uzun bir... Nereye muhtemelen başlığı. veriler yavaş yavaş toparlanıyor bu konuda. <gülüyor> evet. Veganlarda yapılacak çalışmalar, onlardaki saha çalışmaları bu sorulara cevap verecek. Evet ben de şunu ekleyerek bitireyim. Ee, önceki hafta konuğumuz olan e, Profesör Doktor Hakan Gürvit geçen sene Washington D.C'deki Alzheimer Kongresine gitmişti. Ağustos 2015'te iki program yapıp Alzheimer hastalığının mekanizmasından uzunca boylu kendisiyle de konuşmuştuk. Nöro görüntülemeden bahsetmemiştik ama e, dolayısıyla ilgilenen dinleyenlerimiz açıkard.io.com/tr adresine giderek Açık Bilinc'in e, podcast arşivinden o programları da bulabilirler. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıf Fakültesi'nden Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi doçent doktor Başar Bilgiç'ti. E, beyin bilimleri serimiz devam ediyor. E, futbol taraftarlarının beyinlerinde neler oluyor sorusunun cevabını aldık. E, Başar Bilgiç'in çalışmalarından biri sayesinde ve Alzheimer hastalığı konusunda nöro görüntülemenin katkılarından bahsettik. Başar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başka çalışmaları paylaşmak için ileride yine bekleriz. Tabii ki. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz <gülüyor> Açık Gazete programını. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. açık